Biraz sonra pekotun güvertesinden engine demir atmaya hazırlanırcasına sesler gelmeye başladı. Güvertenin bir ucundan öbür ucuna ağır zincirler sürüklenip şangır şungur gemiden aşağı sallanıyordu. Ama bu gürültülü zincirler geminin demir atması için değil koca cesedin bağlanması içindi. Balinanın kafası geminin kıçına kuyruğu da pruvasına bağlandı. Kocaman kapkara gövde şimdi geminin yanına bitişikti. Direkleri, mirekleri silen karanlıkta, gemiye balina, biri yatmış öteki ayakta duran, aynı boyunduruğun altında iki dev öküzü andırıyordu. Güvertede bulunanların anlayabileceği kadar ahap, asık suratlı olmakla beraber de artık. Üçüncü kaptan Stops'a tersine güler yüzlü, zaferiyle sarhoş, görülmedik bir coşkunluk içindeydi. Öylesine kabına sığmıyordu ki ağırbaşlı ikinci kaptan Starbuck, gık demeden ona bırakmıştı geminin yönetimini. Stab'ı coşturan küçük nedenlerden biri az sonra garip bir biçimde çıkıverdi ortaya. Stab boğazına düşkündü. Lezzetli bir nesne saydığı balina etine karşı da dayanılmaz bir zaafı vardı. Bir biftek yatmazdan önce bir biftek diye bağırıyordu. Haydi Degu atla küpeşteden git bir parça kesiver bana ince yerinden. Şunu söyleyelim ki bu yabanıl avcılar askerlerin kurallarına uyarak savaşta harcananın bedelini genel olarak düşmandan almazlar. Hiç değilse seferin kazancı belli olmadıkça almazlar. Ama Nantakıtlılar arasında Stab'ın ispermeçet bayinasından istediği parçaya bayılanlar çıkar zaman zaman. Bu parça balina gövdesinin incelen kuyruk tarafından alınır. Gece yarısına doğru biftek kesilip pişirildi. Stab ispermeçet yağıyla yanan iki fenerin ışığında, bocurgatın başında bir büfedeymiş gibi ayakta durup balina yemeğini iştahla yedi. O gece balina etinden şölen yapan tek kişi Stap değildi. Binlerce köpek balığı tıpkı onun gibi ağızlarını şapırdada şapırdada, ölü canavarın çevresinde kaynaşıyor, yağlı etini tıkınıyordu o burca. Ambarda uyuyan birkaç gemici, yüreklerinin bir iki parmak ötesinde geminin bordasına sert sert çarpan köpek balığı kuyruklarının sesiyle sıçrayarak uyanıveriyorlardı ikide bir. Denize dikkatle bakınca bu canavarların yalnız seslerini duymakla kalmıyor, kara ve kasvetli sularda yuvarlandıklarını, sırt üstü yatıp balinanın bedeninden bir insan kafası büyüklüğünde yuvarlak parçalar çekip çıkardıklarını görebiliyordunuz. Köpek balıklarının bu marifeti akıllara durgunluk verir neredeyse. Ağza dişe gelmez dümdüz bir gövdeden nasıl böylesine usturuplu lokmalar koparabiliyorlar. Dünyamızın çözülmemiş sırlarından biri de budur. Köpek balıklarının balinada açtıkları bu delikler, marangozların vidanın yerleşmesi için tahtada burguyla oydukları yatağa çok benzer. Bir deniz savaşının duman gibi tüten cehennem korkunçluğu ortasında, köpek balıklarının gemi güvertesine ağızlarının suyu akarak baktıkları görülür. Tıpkı aç köpeklerin üstünde kanlı etler doğranan bir masaya baktıkları gibi. Denize atılacak her ölüyü yutmaya hazır bekleşir dururlar. Güvertenin sofrasında yiğit kasaplar yaldızlı süslü püslü bıçaklarıyla birbirlerinin canlı etlerini yamyamca kesip biçerken bu hayvanlarda keskin inciler dizili ağızlarıyla ölü etlerini masa altında kapışırlar. Masanın altındakilerin de çevresindekilerin de yaptıkları aşağı yukarı aynı şeydir. Yani bu işe ne yandan bakarsanız aynı çirkin köpek balığı öyküsüdür bu. Köpek balıkları Atlantik'te zenci köle ticareti yapan tüm gemilerinde hizmet erleridir. Bu gemilerin ardından hep tırıs tırıs gelerek bir yere yollanacak bir paket, gereğince gömülecek bir köle oldu mu, bu işi hemen görmeye hazırdırlar. ''Köpek balıklarının böyle keyifle koşuşturdukları başka yerler, kapışa kapışa yedikleri başka şölen sofraları da vardır. Ama hiçbir yerde, hiçbir zaman onların geceleri gemiye bağlı bir balinanın çevresindeki kadar kalabalık ve keyifli olduklarını göremezsiniz.'' Stap o ana kadar yanı başındaki şölenin şapırtılarına kulak asmamıştı. Üçüncü kaptan yemeğinin daha oturaklı olmasını istercesine bacaklarını biraz daha açarak ahçıbaşı ahçıbaşı nerede bizim koca Filiz diye bağırdı sonunda. Aynı anda balinaya kargı sokar gibi çatalını tabağına fırlattı ve bir daha bağırdı. Hey ahçıbaşı buraya doğru yelken aç ahçıbaşı. Bu münasebetsiz saatte sıcak yatağından daha önce de kaldırdığı için hiç de memnun olmayan zenci aşçıbaşı ayaklarını sürüye sürüye geldi mutfaktan. Birçok yaşlı zencide olduğu gibi onun da diz kapaklarında bir bozukluk vardı. Mutfağındaki kaplar gibi pırıl pırıl tutamıyordu diz kapaklarını. Uzatmayalım, Filist denilen bu kara adam ayaklarını sürüye sürüye topallıya topallıya geldi. Yürüyebilmek için acemice doğrultulan demir çemberinden yapılmış maşasına dayanıyordu. Bu yıpranmış abanoz ağacı ağır ağır yaklaştı ve aldığı buyruğa uyarak stabın uydurma sofrasının karşısında zınk diye durdu. İki elini abandığı çatallı bastonunun üstünde kavuşturdu, kambur sırtını biraz daha kamburlaştırıp hangi kulağı en iyi duyuyorsa ondan yararlanmak için başını yana eğdi. Stab, oldukça kanlı bir lokmayı ağzına hızla tıkarak, ''Aşçıbaşı'' dedi, ''Bu biftek sence fazla pişmiş değil mi?'' ''Fazla dövmüşsün bunu aşçıbaşı.'' ''Gerektiğinden fazla yumuşak olmuş.'' ''Hep söylemiyor muyum sana, balina bifteğinin iyisi biraz sert olmalı.'' diye. ''Bak şuradaki köpek balıklarına, balina etini daha sertken, daha az pişmişken yemeği yeğe tutmuyorlar mı?'' ''Amma da azıttılar ha, git konuş şunlarla aşçıbaşı, de ki onlara, edepli ölçülü olmak şartıyla soframıza buyursunlar, ama bu kadar gürültü de fazla.'' Neredeyse kendi sesimi duyamayacağım be. Hadi ahçıbaşı git söyle şunlara dediklerimi. Stap'ı uydurma sofrasından bir fener alarak al şu feneri hadi ahçıbaşı git vaaz ver şunlara diye ekledi. İhtiyar Filis asık suratıyla fener aldı, topallıya topallıya güverteden geçip küpeşteye yanaştı. Orada bir eliyle ışığı denize doğru indirip, vaaz vereceği cemaati daha iyi görmeye çalıştı. Öteki eliyle de maşasını havada ağır ağır sallayarak, homurdana homurdana köpek balıklarına bir söylev çekmeye başladı. O sırada yavaş yavaş arkasından gelen Stap söylediklerinin hepsini duydu. Kardeşlerim, bu iğrenç gürültüyü kesin. Size bunu söylememi buyurdular bana. Anladınız mı? Dudaklarınızı böyle pis pis çapırdatmaktan vazgeçin artık. Stap efendi o cehennemlik işkembelerinizi ambar kapağına kadar doldurabileceğini söylüyor. Ama nedir bu bre? Kesin artık şu berbat gürültüyü. Ahçıbaşı diye sözünü kesti Stap. Birdenbire omuzuna vurarak, Ahçıbaşı gözün çıksın senin, böyle küfreder gibi vaz verilmez, günahkarlar böyle yola gelmez Ahçıbaşı. Yaşlı zenci surat astı, gitmeye kalkarak, o da ne? Öyleyse sen kendin konuş onlarla dedi. Hayır açıbaşı devam et devam. Peki öyleyse benim sevgili kardeşlerim. Çok güzel dedi Stap. Onları kandırmaya çalış. Hadi bakalım. Please konuşmasını sürdürdü. Siz köpek balıklarısınız. Sizin yaratılışınızdadır bu açgözlülük. Ama kardeşlerim ben size diyorum ki bu açgözlülük. Şaplatmayın böyle kuyruklarınız. Orada böyle gürültü patırda edip boyna tıkanırsanız. Nereden anlayacaksınız söylediklerimi? Stap yaşlı zencinin yakasına yapıştı. Aşçıbaşı ağzını bozma diyorum sana. Efendi efendi konuş onlarla. vaziine devam etti. Sizin aç gözlülüğünüzü pek ayıplamıyorum kardeşlerim. Sizin huyunuz öyle, çaresi yok bunun. Ama bu kötü huyunuzu önlemeye çalışmalısınız. Tüm sorun bu. Siz köpek balığısınız elbet ama içinizdeki köpek balığını dizgin altına alırsanız o zaman bir melek olup çıkarsınız işin içinden. Hadi benim kardeşlerim, terbiyeli olun yerken şu balinayı. Kapmayın komşunuzun ağzından ispermeçeti böyle. Birinizin bu balinayı yemeye nasıl hakkı varsa ötekinin de öyle hakkı var. Üstelik hiçbirinizin hakkı yok bu balinaya, dokunmaya. Hakkı yok ya bu balinanın başka sahibi var. Biliyorum kimi köpek balıklarının ağzı koskocaman ötekilerinden daha kocamandır ama ağzı büyük olur da karnı küçük olur. Ağzının büyüklüğü kopardığı parçayı yemesi için değil kendinden küçük savaşa katılmaya gücü yetmeyen balıklara yiyecek dağıtması için verilmiştir ona. Ya filiz baba dedi stop. Hristiyanca konuşmak böyle oldu işte. Devam et. İşe yaramaz ki konuşmak stop efendi. Söylediklerimden bir tekini bile duydukları yok. Bu kahrolası oburların karnı doymadıkça nafile onlara laf etmek. Karınları da dipsizdir. Dolmaz kolay kolay. Dolarsa yine de dinlemezler kimsecikleri. Çünkü o zaman haydi dalı verirler denize. Mercan kayılıklarına yatıp horul horul uyurlar. Duymazlar artık hiçbir şey ama hiç, hiçbir şey duymazlar. ''Vallahi adam haklı bana kalırsa. Hadi fili ise öyleyse oku bitir şunların doğasını. Ben de balina mı yiyeyim.'' Bunun üzerine yaşlı zenci iki elini köpek balığıyla dolu sulara uzatıp tiz bir sesle bağırdı. ''Cehennemli kardeşlerim, canınız istediğince gürültü edin. Tıka basa doldurun o kahrolası işkembelerinizi. Sonra da patlayıp geberin.'' Stap bocurgatın üstünde yemeğine devam ederken, ''Şimdi aşçı başı dedi, gel şöyle karşıma deminki yerine ve iyi aç kulaklarını.'' Filiz maşasına dayanıp eğilerek kulağımı dört açtım dedi. Stab kocaman bir lokmayı yuttu. Peki şimdi yine şu balina bifteği işine geliyorum. Önce söyle bakalım sen kaç yaşındasın aşçıbaşı? Yaşlı Zenci ters ters karşılık verdi. Benim yaşımın ne ilgisi var biftekle? Sus bakalım. Kaç yaşındasın onu söyle aşçıbaşı. İhtiyar iyice surat astı. Doksan varmışım söylendiğine göre sen neredeyse yüz yıldır bu dünyadasında yine de bir balina nasıl pişirileceğini bilmiyorsun ha stop bu söz üzerine hızla bir lokma daha yuttu bu lokma sözünün devamıymış gibi sen nerede doğdun ahçıbaşı yük gemisinin ambarında ranokiyi geçerken yük gemisinde doğmuş bu da tuhaf ama ben sana hangi ülkede doğduğunu soruyorum İhtiyar zenci ters ters bağırdı şimdi demedin mi ranokiyiydi diye hayır ahçıbaşı demedin ama bak ben söyledim sana ne demek istediğimi Senin doğduğun yer neresiyse oraya git bir daha doğu yeniden çünkü hala öğrenememişsin balinanın nasıl pişirileceğini. Yaşlı aşçı bir daha pişirirsem Allah canımı alsın diye öfkeyle homurdanarak gitmeye kalktı. Gel buraya aşçı başı ver bana şu maşayı şimdi al şundan bir parçayı ye de söyle bakalım bana nasıl pişmiş. Stap maşayla tuttuğu eti yaşlı zenceye doğru uzattı. Hadi al tat şunu. Ahçıbaşı yıpranmış dudaklarını şapırtatarak, şimdiye kadar bundan iyisini yemedim dedi. Çok lezzetli, öyle lezzetli ki. Ahçıbaşı dedi Stubb, yeniden çatmaya hazırlanarak. Sen Hristiyan kilisesine gittin mi? Yaşlı zenci suratını buruşturdu. Cape Town'da bir kez geçmiştim bir kilise önünden. Cape Town'da bir kez olsun kutsal bir kilise önünden geçtin ve orada mübarek bir papazın sevgili insan kardeşlerine vaaz verdiğini duydun öyle mi başı? ama yine de böyle korkunç bir yalan söylemekten korkmuyorsun ha sonra nereye gidersin biliyor musun sen doğru yatağıma diye mırıldanıp gitmeye yeltendi yaşlı zenci Aganta tornistan et başı. öldükten sonra nereye gideceğini biliyor musun demek istiyorum çok ağır başlı bir soru bu ne karşılık vereceksin bakalım? Ahçıbaşı'nın tüm tavrı değişiverdi ağır ağır konuşarak. Bu yaşlı zenci ölünce kendi hiçbir yere gitmeyecek dedi. Güzel bir melek gelecek alıp götürecek ona. Alıp götürecek mi? Nasıl alacak? Elyah peygamber gibi dört atlı bir arabayla mı? Peki nereye götürecek seni? Filiz maşasını gökyüzüne doğru dikti. Kolunu hiç indirmeden ciddi ciddi karşılık verdi. Oraya, yukarıya. Demek ölünce Grandi çanaklarına çıkacağını sanıyorsun aşçıbaşı. Ama bilir misin ki yukarı çıktıkça hava soğur. Sen ta oralara çıkacaksın ha? Filiz yine surat asarak Ben öyle şey söylemedim hiç dedi. Yukarıya dedin ya. Bak havaya diktiğin maşanın ucu nereyi gösteriyor. Ama belki öyle yükseklere tırmanmadan da göğe gidebilirim sanıyorsun. Yok be ahçıbaşı. Kıvıramazsın bu işi ancak halat merdiveninden çıkabilirsin. Zor iştir biliyorum ama başka çaresi yok. Hem hiçbirimiz göğe varmadık henüz. İndir şu maşanı da ahçıbaşı dinle vereceğim buyrukları. İşitiyor musun? Ahçıbaşı ben buyrukları verirken sen bir elinle şapkanı tut, öteki elinde de yüreğinin üstüne koy. Ne? Senin yüreğin orada mı yoksa? Orası karnın be. Daha yukarı, daha yukarı. Hah işte oraya. Tamam. Şimdi elini tut orada. Kulaklarını da iyi aç. "Açtım işte." dedi yaşlı sence. Ellerini stabın istediği gibi tutuyordu. Sanki her iki kulağını birden öne uzatmak istercesine ak saçlı başını çevirip çevirip duruyor.